zu bill Alim Mine şeytanir racim Rabbi ezu bir ke min hemez zati şey ve ezu bir ke Rabbi en yazurun Bismille rahmenir rahim Ku ezu bir Rabbi ne si melik ilah ne min şerril vesvesesinn hannas allazi yuvesvisu fi sudurin nasi minel cinneti van nas bismillahirrahmanirrahim innallaha ve meleketehu yusalluna ale'n nebi ya eyyuhellezine amenu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 Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyâke na'büdü ve iyâke neste'in. İhtinas sıratel müstekîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Âmine ya mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kad aflaha'l mu'minun. Ellezine hum fi salatihim khashi'un. Vellezine hum anil lav bi murizun. Vellezine hum fa'ilun. Ila akhir as-sura sadakallahul azim ve bellegene Rasulüne ve Rasulü kerim ve nahnu aleme Galıxali gune ve razık ve mevlana mine şaikirine şahidine bi kalbin selim Cenab-ı hak cibzi ile emin nahmusu ekber vasıtasıyla ile efendimiz iki cihan serveri Muhammed el Mustafa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 ile akhir sure sadakallahü azim. Çok aziz ve muhterem müminler. Allahü zül celala hamdü senalar olsun. Ramazan-ı şerife başladık. Ramazan-ı şerifin sonuna yaklaştık. Cenab-ı Hak sıhhat, afiyet, aile huzuru ile bütün ümmeti Muhammed'e merhamet buyurup nice nice Ramazan-ı Şeriflere kendi rızasına muvafık ameller içerisinde yetiştirmeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin. Allah Allah. Muhterem müminler bugünkü konuşmam Ramazan-ı Şerif'in son konuşması olacağını zannediyorum. Bundan sonra bayram işte önümüzde yarın arefe öbür gün bayram Ondan sonra yine inşallah Cuma günleri burada vaazlarımız devam eder. O zaman bugünkü konuşmamda Ramazan-ı Şerife şöyle hulasa ederek bir bakıp vaziyetimizi Ayet-i Celile ve Hadis-i Şerifler ışığı altında bir değerlendirip ondan sonra bayram sabahı neler olacak Bayram sabahı Cenab-ı Hakk'ın ümmeti Muhammed'e muamelesi nedir? Onu da hadisi şeriflerden öğrenmeye çalışıp böylece konuşmamıza nihayet verecek bayrama hazırlanacağız. İnşallah. Evet. Biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'e başlarken orucun farziyetine dair ayeti celileyi okuyup onu izah ederken demiştik ki Cenab-ı Hak Orucu bütün insanlara farz kıldığı gibi Biz Ümmet-i Muhammed'e de farz kıldı O zaman oruç çok mühim bir ibadet Acaba bunu insanlığa Cenab-ı Hak neden farz kıldı diye sormuş Ve bu sualimizin cevabını yine Ayet-i Celil'den bularak Oradan istifade ederek demiştik ki Cenab-ı Hak kullarının müttegî olmasını istiyor, arzu ediyor. Müttegî olmaları için müttegî müttegi olmalarına yarayan ibadetler emrediyor. Oruç da müttegî olmamız için farz kılındı demiştik. O zaman acaba müttegîlik nedir? E bir ay oruç tuttuk müttagilerden olduk mu olmadık mı diye bunu sorup araştırma ihtiyacı herhalde doğar. Öyle değil mi? İki. Yine gerek benden ve gerek diğer hoca arkadaşlarımızdan şunu çok dinlediniz. Ramazan-ı Şerif'in evveli rahmettir. Ortası mağfirettir. Sonu da necat ve kurtuluştur dedik. Hadis-i Şerif'ten izah ettik bunu. Peki Ramazan-ı Şerif'in başında başladık. Başı geçti, ortası geçti, sonuna geldik. Sonu necat ve kurtuluştu. Acaba kurtuluşa erdik mi, ermedik mi? Veya kurtuluşa ermeye namzet olduk mu, olmadık mı? Tabii bunu kati bir şekilde hükmü verecek olan Rabbimiz olduğu için bilemeyiz. Ama Rabbimizin bu hususlarda, ortaya koyduğu bir kısım prensipler vardır. Ayet-i celileler vardır. Onlara bakar, oradan böyle bir müttegî olma, efendim necate erip kurtulmaya dair emare ve alametleri öğrenip onlara uygun hale geldik mi gelmedik mi oruç bizde bunu temin etti mi etmedi mi bir kanaat sahibi olma imkanımız vardır. Öyleyse gelin bugünkü konuşmamızda felaha erenler kimlerdir? Ona bakalım. Çünkü Cenab-ı Hak eğer Kur'an-ı Kerim'de şu, şu, şu, şu vasıfları taşıyanlar kurtulmuştur. Felaha ermiştir buyuruyorsa o zaman bize düşen nedir? Bir defa Rabbimizin buyurduğu hakikattir. Dünyada dünyada da Ahirette de bu tahakkuk edecektir. Öyle değil mi? Dünyada ve ahirette tahakkuk edecek. Vadinden dönmeyen Hazreti Allah'tır. Celle Celaluhu. O tahakkuk edecek. O zaman bize düşen nedir? Felaha erenler şunlardır buyurunca cenab Hak. Acaba orada sayılan vasıflar bizde ne dereceye kadar tahakkuk etmiştir? Yani biz ona ne kadar uyduk? Bizim için mühim olan odur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki sure var, Müminlerle alakalı. Birisi sureyi Mümindir, iman eden imanını gizleyen, mevcut şartların ee, muvacehesinde imanını açıklayamayan bir zattan bahseder. O zatın ee, orada ismi geçtiği için. O sureye sureyi mümin denilmiştir. Bir de yine Kur'an-ı Kerim'de sureyi müminun vardır. Müminlerin vasıflarını beyan eden sure. E biz de elhamdülillah ne diyoruz kendimize? Biz müminiz diyoruz. Öyle değil mi? Mümin ve Müslümanız. Burada Cenab-ı Hak o surede yani Müminun suresinde İnanan insanların vasıflarını beyan ediyor. Diyor ki şöyle olur, inanan şöyle olur, şöyle olur, şöyle olur diyor. Ha, Bunları görünce bizim yapacağımız nedir? E, elhamdülillah biz de müminiz diyoruz. O zaman kelime kelime oraya bakacak, ayet ayet önümüze alacak. Oradaki manayı anlamaya çalışıp dönüp kendimize bakacağız. Biz de bu oldu mu olmadı mı veya biz böyle miyiz değil miyiz? Kaldı ki Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri bu vasıfları beyan ettikten sonra da şöyle buyuruyor. İşte kurtuluşa erenler bunlardır. Kurtuluşa erenlerin ahirette, ahirette varacakları yer de şurasıdır diyor. Ha, şimdi buna bakalım. Biz, de, biz mü'miniz diyoruz. Rabbimiz de mü'minlerle alakalı beyanatta bulunuyor. Evvela bakın şöyle buyurur. Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim. Sure, mü'minun suresidir. Buyurur ki Rabbimiz burada, gad eflaha, felaha erdi. Yani kurtuldu. Hazreti Allah'ın mübarek beyanı bu. Gad eflaha hem de Arapça Kramer'in bazı incelik ve kaidelerine göre muhakkak kurtuldu demek lazım. Böyle şiddetli ve katiyet ifade eden bir kurtuluş. Çünkü kat ile yani öyle bir edatla gelmiş ki katiyet ifade ediyor. Cenab-ı Hak katiyet ifade etmesi lütfündendir yoksa Rabbimiz öyle katiyet ifade edenle tabiri kullanmasaydı bile Rabbimiz beyan ettiğine göre tamamdı. Öyle mi? O beyan ediyor çünkü. Ha, ama burada lütfediyor kullarının gönüllerini daha hoş etmek daha onları efendim tatmin edip memnun olmaları itmi'nana ermeleri için gat eflaha felaha erdi muhakkak felaha erdi diyor. Kim? El müminun? İnananlar feraha erdi Müminler erdi Şimdi Müminler erdi deyince e Biz de kendimize bakıyoruz Elhamdülillah müminiz Hemen bizim için bu bir berat Bir efendim bayram yapmamızı icap eden müjde durumunda Mıdır değil midir Müjdedir Çünkü nedir bakın ne diyoruz Elhamdülillah biz müminiz diyoruz Öyle değil mi Mümin ve müslümanız Cenab-ı Hak da burada buyuruyor ki: "Kat eflaha muhakkak kurtuldu felaha erdi. Kim el mü'minun. İnananlar feraha erdi. Müminler felaha erdi." Ama Kur'an-ı Kerim'deki her ayeti celileyi Kur'an-ı Kerim'in hey'etu umumiyesiyle beraber anlamak lazımdır. Sadece bir yerdeki kısmı alıp Onunla bir kanaat sahibi olduğunuz zaman yanıl, anlayış yanlışlığına düşebiliriz. Anlayışımız yanlış olur. Kur'an-ı Kerim'in heyeti umumiyesini beraber ele alacak nerede ne var bununla alakalı? Onlar meyanında durumu değerlendirip isabetli bir anlayışa varacağız. Anlayışın doğruluğu oradadır. Şimdi müminler felaha erdi buyuruyor Cenab-ı Hak ama bir başka yerde Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanlar, insanlar yani biz inandık demekle onları cennete koyacağımızı mı zannediyorsunuz diyor şimdi bakınız bir başka yerde Kur'an-ı Kerim'de yine Cenab-ı Hak buyuruyor ki o kullarımız biz inandık demekle onu alıp buyurun öyleyse cennete inandık diyorsunuz madem ki cennete girin diyeceğimizi mi zannederler? Hayır, biz insanları imtihan edeceğiz. Onları efendim samimi olup olmamakta, müminliklerinin tam olup olmama hususunda bir e, şeye muameleye tabi tutacağız. Ondan sonra cennete buyurum diyeceğiz. E şimdi burada da. Gat eflehal <müminün> müminler felaha erdi, kurtuldu deyince o, o ayeti celilenin de ışığı altında buradaki müminler felaha erdi sözünün daha bir takım ilaveleri vardır. Acaba Rabbimiz bu müminden neyi kastetti? Sadece inandım diyeni kastettiyse, diğer ayet iceliyle de ne buyuruyor? Sadece inandım demekle sizi cennete koyacağımızı mı zannedersiniz diyor. Öyle değil mi? Ha. Demek ki daha başka şeyler istiyor. E burada da muhakkak ki bu istedikleri vardır diyeceğiz ve o düşünceyle acaba Rabbimiz burada? Felaha eren mümin buyurmasında ne tür bir mümini kastetti? Sadece inandım diyen mi yoksa bundan daha başka aradığı bir takım vasıflar, bir takım hizmetler daha var mı? Ha, evet, o zaman bakıyoruz. Felaha erdi dediği mümin buyuruyor Cenab-ı Hak, şöyle olur. Şu şekilde hareket eder. Nedir o? 1- Ellezinehum fi salatihim, xāshīun. Bir defa onlar namazlarının içinde huşu ederler. Huşu, namazın. Bakınız, cüziyet ifade eden fi ile, yine Arapça edatta, fi ile sıkalanmış bir cümledir bu. Ellezinehum onlar fi salatihim namazlarının içinde huşu ederler. Huşu ne demektir? Huşu, insan kalbine gelip oradan bütün azalarına suyun pamuğa sirayet ettiği, pamuğa dağıldığı gibi insan vücudunda bütün azalarına kalbinden dağılan bir keyfiyettir. Onu gördüğünüz zaman onu gördüğünüz zaman bakışları değişir. Tavırları değişir. El kol hareketleri değişir. Huşu budur. Bu huşu nerede olacak? Namazda olacak. Cenab-ı Hak onun için "Ellezihum fi salatihim khaşuun." Namazlarında huşu içindedirler buyuruyor. Demek ki namaza durduğu zaman adam kimin huzuruna durduğunun şuuruna erecek. Kimin huzuruna? Onun azamet ve kudretini düşünüp kalbinde bir haşiyet, bir ürperti meydana gelecek. O ürperti bütün vücuduna yayılınca namaz içerisinde adamın ayakta duruşu, sükuneti, tavır ve hareketi sünnet-i seniyede nasıl belirtildiyse öyle olacak. Huşu budur. Huşu budur. Onun içindir ki, onun içindir ki bakınız devri saadet'te namaz kılan bir adama Fahri Kainat bakmıştır. Adam eliyle sakalını karıştırıyor. Eliyle namazda sakalını karıştırıyor. Bunu görünce Fahri Kainat'ın ifadesine bakınız. Bunun kalbinde huşu olsa idi böyle hareket edemezdi. Demek ki huşu evvela kalbe geliyor. Oradan bütün vücuda sirayet ediyor. Vücuda sirayet ettiği zaman da o huşu hareketi ne yapıyor? Adamın tavrı değişiyor. Hareketi, sükuneti bambaşka oluyor. Mevla'nın huzurunda Rabbuma karşı bir hatam olmasın diye fevkalade dikkatli oluyor. Huşu budur. Onun için... Namazda nasıl durulacak? Nereye bakılacak? Adab, farz, vacip, sünnet, müstahap efendim. Adab olmak üzere namazın birçok hareketleri vardır. Bunun için namazda insanın gayet dikkatli olması lazım. Şimdi bizim insanlarımızda şöyle bir yanlışlık var. Hacca gidiyorlar. Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar geliyorlar. Öyle değil mi? Çeşitli yerlerinden. E bu insanların hepsi huşu ve huzu anlayışı içerisinde yetiştirilmiş, edeplendirilmiş değil. Kendine göre onlar orada namaza durduğu zaman bir yerini kaşıyan oluyor. Efendim duruşunda bir laubalilik olanlar oluyor. Efendim lüzumsuz yere öksüren, aksıran oluyor. E bunu Mekke-i Mükerreme'ye gelen adam yaptığına göre bir mahsuru yoktur ben de yapayım diye insanlar veya benim yapmamda da mahsuru yoktur gibi bir kanaate varıyor. Nitekim orada ve şeye namazda Fatiha-i Şerife okunduğu zaman yüksek sesle emin diyorlar. Halbuki Hanefi mezhebine göre bunun gizli söylenmesi lazım. E orada duydum demek ki iyi olan budur diyor. Burada da yüksek sesle Hanefi olmasına rağmen Amin diye bağıranlar oluyor mu olmuyor mu? Sorun bunu nereden öğrendiniz diyeyim, orada gördük derler. Evet. Yani falan yerde gördük. Ama yapılan iş doğru mudur? İsabetli midir değil midir? Oradaki insan da Dünyanın bir değişik yerlerinden gelmiştir. Ne dereceye kadar edeplendirildi? Ne dereceye kadar yetişti? Öyle mi değil mi muhterem mümler? Yani orada gördüğümüz her şey taklit edilecek şey demek değildir. Mesela Kur'an-ı Kerim aşağılara bırakılıyor yerlere. Kur'an-ı Kerim onun sahibine ne kadar hürmet ederse insan kelamına o kadar hürmet eder. Var mı bunun başka türlü ifadesi? O kelamın sahibine bir adamın içinde hürmet ne ise, hürmet ne ise, kelamına da hürmet o kadardır. Evet. Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya hürmeti olmayan adamın durumu felakettir. Neden? Evliyaullah'tan birisi şöyle söylemiştir. Hazreti Allah Celle Celaluhu yanında değerini anlamak istiyor musun? Yani benim Allah'ımın yanında Değerim ne kadardır acaba diye Bunu öğrenmek istiyor musun Bunu kim istemez diye herkes arzu ediyor O zaman e, aynı veli şunu söylüyor Hazreti Allah'ın ya Senin yanında değerin ne ise Senin de Allah yanında Değerin odur diyor. Sen ona ne kadar Kıymet veriyorsan Sen onun kelamına Sen onun zatına ne değer veriyorsan o da sana o değeri veriyor. O zaman insan kendinde aramak lazım. Kelamını yere koyacaksın, kelamını aşağıya koyacaksın, kelamını abdestsiz tutacaksın, ondan sonra da benim Hazreti Allah'a hürmetim var, onun büyüklüğüne, azametine karşı içimde haşyetim var diyeceksin. Yok öyle şey. Bunlar hepsi yalandır. Öyle mi muhterem ünler? Düşününüz ki Osmanlı'da edep o hale gelmiştir ki padişahın fermanı bir paşaya gönderildiği zaman padişah fermanını kabul etme durumuna şöyle bir bakın. Eğer eserlerde görebiliyorsanız o çok kıymetli bir mahfaza içerisinde mahfaza içerisinde alınıyor ve kime gönderildiyse götürülüyor. O alakalı insana padişahın fermanı takdim edildiği zaman Alıp içini açmadan alıyor, öpüyor, başına koyuyor, ondan sonra fermanı hürmetle açıyor. Nedir bu? Tebaanın başındaki ünül emre, padişahına olan hürmetinin ifadesidir. Eğer bu hürmet yoksa onun kelamına da hürmet edilmiyor. Peki Osmanlı'da bir edep anlayışı bu hale geliyor, padişah fermanına bu kadar hürmet ediliyor da, Hazreti Allah Celle Celaluhu bir padişahla mukayese edilir mi muhterem müminler? Öyle mi? O padişahların hepsi onun önünde boyun eğip secdeye varmış insanlar değil midir? Onlar öyle dualar etmişler. Harbe girdikleri zaman öyle Hazreti Allah'a ilticaları olmuştur ki, olmuştur ki, Onların içerisinde hayranlıkla kelamlarını okuduğumuz ve dinlediğimiz zatlar vardır. Mesela harbe girerken şöyle diyor, ''Ey Allah'ım sen kadiri mutlaksın, orduma şimdi kudretinle yardım et Allah'ım.'' diyor. Devam ediyor, ''Allah'ım Müslümanlara yardım et ki İslam ehli küfrün önünde rezil ve sefil olmasın Allah'ım.'' diyor. Ve ilave ediyor. En sonunu şöyle bağlıyor. Allah'ım senin uğrunda dinin yolunda cihada çıktık. Burada bize zafer ver. Eğer birisi şehit olmak icap ediyorsa o şehadet mertebesine de beni ulaştır Allah'ım diyor. Evet. Onlar böyle insanlardı. Böyle edep görmüşlerdi ve... Hz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'de hürmetinde fevkalade ileri gitmişlerdir. Miratül ve Haremeyn diye bir eserde yani Mekke ve Medine aynası mesabesindeki bir eserde bakın Osmanlı Hazreti Resulullah'a nasıl hürmet etmiştir. Evet, Mescid-i Nebevi'yi tamir ederken taşların kırılmasında onun çekicin tıkırdamasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız olur mülahazası ile uzakta taşları hazırlatmış ve ipek atlaslar üzerinde getirip o taşı yerine hürmetle koyarak aman Resulullah'ı rahatsız etmeyelim demiştir. O ejdat bu idi. Ve Resulullah'a böyle hürmet ederdi. Hazreti Allah'a huşuları da Bambaşkaydı. Neden? Çünkü Hazreti Allah Celle Celaluhu Onlara kıybet veriyordu Onlar da Hz. Allah'a Ve onun Resulüne Mukaddes emanetleri nasıl Muhafaza etmişler Nelerin içine koymuşlar Onu anlamak mümkündür Bakınız Mukaddes emanetlere Nasıl hürmet etmişler Şimdi bu şuradan kaynaklanıyor Benim bu izahatım da Şu noktadan şey yaptı Hazreti Allah Celle Celaluhu müminler felaha erdi, kurtuldu buyurdu. Ama o müminlerin birinci vasfı, fî Namaz içerisinde huşu ederler buyurdu. Huşu nedir? Onun izahı sadedinde bu genişlemeyi, bu izahı yapmış olduk. Şimdi vaktim mahdut olduğu için devam edeceğim hemen. Yine Cenab-ı Hak buyurdu ki, namazda huşu etmeye gayret edelim bunu dinledik bu, bu şekilde kalmamalı elimizden geldiği kadar namazda Mevla'nın huzurundayız ne yapmamız nasıl hürmetkar bir vaziyet ve tavırla kıyamda rükuda secdede nasıl olmamızı icap ediyorsa böyle olmaya gayret edelim İnşallah ben ilerideki konuşmalarımda bu huşu mevzuna tekrar dönecek namazı nasıl kılacağız onu izah edeceğim Evet. Nasıl kılabileceğiz? Elimizden geldiği kadar. Ha yine be Cenabı Hak buyuruyor ki benim kurtuldu dediğim mümin aynı zamanda şudur. Vellezine <gülüyor> hum anil lavi murizun. Bunlar lüzumsuz, ma yani sözleri ne dinler ne konuşur. Böyle bir şey konuşanlardan da yüz çevirir. Mala yaniye, yani dünya ve ahiret işine yaramayan lüzumsuz şeylere kıymet vermez. Cenab-ı Hak mümin olan benim kurtuldu dediğim mümin mümin mala bile kıymet vermez derken derken. Ramazan-ı Şerif içerisinde ne olsa kurtulacağız deyip akşam eve gidince televizyonu açıp şangır şangır türküler söyletip önünde eğlenceye kalkışan elhamdülillah müminim diyen adam kurtuluş ümid etme hakkına sahip midir? Cenab-ı Hak kurtuldu dediği mümin bakınız ne diyor? Muriz, la lağiv, lağiv dediği nedir biliyor musunuz? Dünya ve ahiret işine yaramayan söz demektir. Lağiviyat denir buna. Ne dünyaya yarıyor ne ahirete. Yani dünyalık olur. Bakın dünyada bir işi halletmek için yapılan konuşma da bir kıymettir. Ahirete yarayan işler elbette sevaba şeydir, sebeptir. Sebe sevap olacaktır. Ama dünya ve ahiret işine yaramayan mala yani derler. yani yapma. Bir adam tutsa da bizim Türkçe'de ipe sapa gelmez kelimelerle konuşmaya ve ortalığı işgal etmeye başlasa. Bırak şu yanileri derler mi demezler mi? İşte malayani dedikleri budur. laviyat. Bundan iraz eder diyor. Halbuki şimdi müminim diyenler televizyonu açmış her eve sanki adeta bir sinema ekranı gelmiş. Orada kadın kızların şarkı söyleyip oynamasından zevk duyuyor. Ondan sonra da oturup elhamdülillah ben de Müslüm belki de seyredip kalkıp namaza duruyor. Öyle mi muhterem müminler? Ha Tamam şey yapıp ondan sonra da kalkıyor bir abdest yenileme lüzumu bile hissetmeden efendim şu gözlerim kirlendi abdest ile bir yıkayayım da çünkü abdest fiili bir istiğfardır bir temizliktir onu bile yapma lüzumu hissetmeden ha ne diyor e, bu eğlencemdir o da ibadetimdir e, varınca göreceğiz öbür alemde öyle mi? Öbür alemde bu eğlencemdir, o da ibadetimdir sözü. Buna gülünmez ama çok acıdır. Allah bu ümmeti muhafaza buyursun. Amin. Evet, ecaat. Yine benim kurtuldu dediğim müttekî mü'min, vellezînehüm liz zekâti fâilûn. Zekat için çalışır o mü'min buyuruyor Cenab-ı Hak. Zekat için çalışır. Zekat verir demiyor bakınız. Zekat için çalışır. İşe başlar, der ki kazanıp zekat vereyim. Ben burada hocam ve ustazımın sözünü çok iyi hatırlıyorum. Mübarek buyururlardı ki, ''Evladım, zengin olmayı istemeyin. Cenab-ı Hak'tan şunu isteyin. Ya Rabbi bana bol bol hayır yapma, zekat ve sadaka verme nasip et Allah'ım.'' deyin. Onun lazımı nedir? Zengin olmaktır ama zenginliğin gayesini istiyor. Onu isteyin diyor. Burada da Cenab-ı Hak, madem ki buradan alınmış demek ki bu tavsiye, vellezinehum lizzekâtu fa'ilun, zekat verebilmek için çalışır. İşe başladığı zaman Rabbim bana lütfetsin, ben de vereyim der. Ama Cenab-ı Hak lütfeder, verir, lütfetmez, vermez. O niyetine göre ecrini alır. Öyle mi? Ne diyor? Zekat için çalışır. vellezinehum yine o mü'min, Evet, lifrucihim hafizun namuslarını muhafaza eder. Erkekler iffetli, hanımlar iffetli yaşar. Efendim, herkes elbette beşerin bir ihtiyacı vardır. Cenab-ı Hak bu ihtiyaçla yaratmış. Erkek kadına, kadın erkeğe muhtaçtır. Her bakımdan, hissi bakımdan da muhtaç. Bunun için Cenab-ı Hak evvela namuslu ve iffetli olmayı tavsiye edip emretmiş ondan sonra da bu ihtiyacınızı nikah ile karşılayıp illa ala ezvacihim nikah ile aldığınız hanımlar bu ihtiyacınız için kafidir evma meleket eymanühüm efendim mülkü yemininiz olan eskiden cariye sistemi dediğimiz o ve bugün mevcut olmayan bu durum da ihtiyacınızı karşılama imkanı vardır. Bu durumda olanlar fe innehüm gayru melûmîn. Levmedilmezler. Ama ama nikah olmasın. Nikah olmasın. Arkadaşlık olsun. Şimdi moda oldu artık. Biz filanla şu kadar zamandır nikahsız yaşıyoruz. Sanki efendim ne bileyim modern mi oldular? Yoksa ilerici mi Avrupa'lı olmanın bir şartı mıdır? Neyse Efendim, şu kadar zamandır arkadaş yaşıyoruz. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki: "Benim size meşru kıldığım nikahdır. Fe men ve ra ezalik bunun ötesinde bir talebi olanlar varsa fe ulaike humul adun. Onlar benim tayin ettiğim hududu tecavüz etmişlerdir. Geldikleri zaman benim hududumu neye tecavüz ettiklerinin hesabını sorarım." buyuruyor. Ne olsa gelecekler. Eğer gitme gitmeyeceğim diyen ve gitmemeye gücü yeten varsa ne yaparsa yapsın. Bakın size açıklıyorum. Ben ahirete gitmeyeceğim. Öyle mi? Bu dünyada kalacağım. Musallaya gitmiyorum ben. Dayatıyorum ölüme karşı geleceğim. Onun için ben ahirete gitmem diyen varsa istediğini yapsın o. Ama Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ben diyor bir gün sizin ipinizden çektiğim zaman Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla huzuruma getirecek İsteseniz de istemeseniz de getirecek ve hesabı soracağım diyor O zaman e, git, gitmeye, gitmemeye gücü yetiyorsa dediğim gibi dilediğini yapsın Ama gitmek mecburiyetindeyse o gideceği yere hazırlansın Durum bu kadar ortada Evet Yine o kurtuldu dediğim iman ehli müminler ve lezinehumli emanatihim ve ahdihimraun hem emniyetli insanlardır hem de sözlerine riayet eden adamlardır güvenilirdir. Zaten mümin demek kendisine emin olunan adam demektir. Öyle mi? Müslüman güvenilen insan demektir. Öyle olunca da Cenab-ı Hak mümin, hem emanete riayet eder yani güvenilir, hem de verdiği sözü yerine getirir. Yine o benim mümin dediğim diyor Cenab-ı Hak, yukarıda namazlarında huşu ederler demiştim, kurtulan mümin. Tekrar ediyorum buyuruyor Rabbimiz, bir namaz kılıp da sadece onun içinde huşu etmekle paçayı kurtardım. Yani... Cuma günü camiye gelirim, dikkatli bir namaz kılarım, paçayı kurtarırım. Böyle bir zehaba, böyle bir düşünceye kapılıyorsanız hayır diyor Cenab-ı Hak. Veya bayramda gelirim camiye, dikkatli bir şekilde kılarım ve işi tamam bitiririm böylece. Bunu düşünüyorsanız yine yanılıyorsunuz. Çünkü ben kurtuldu dediğim mümin, وَالَّزِينَهُمْ ala صَلَوَاتِهِمْ yuhafizun. Bütün namazlarını muhafaza eden inanmışlardır buyuruyor. Bütün namazları benim emrettiğim günde beş vakit, haftada bir cuma ve senede iki defa bayram namazları. Bütün namazları muhafaza edenlerdir benim kurtuldu dediğim buyuruyor Hazreti Allah. Onun için yukarıda Bakınız salat kelimesi Geldi burada salavat Salavat demek çok şimdi Türkçede Çoğul diyorlar ya Çoğul ona benim fazla Dilim de dönmüyor aslında Cemî demek lazım Cemil. Burada salat Salavat salavat salatın cemidir Bütün namazları Muhafaza ederler Tamam bunlar olduğu zaman Ne olur kurtulan mümin Ülaike hümül varisün. İşte bu saydığımız vasıfları taşıyan mümin varistir. Varis nereye varis? Ellezine yerisun el Cennette Hazreti Muhammedenil Mustafa'nın da varis olduğu Firdevs cennetine varisdirler. İşte kurtuluş böyle olur buyurmuştur cenab Cenabı Hak. Evet. Hem de bu gelip geçici değil. Evet. Hüm fiha halidün Orada ebedi kalacaklardır. Ramazan-ı Şerif'te orucu tutup müttakî olan ve iman ederek şu vasıfları kendisinde taşıyan, namazını güzel kılan, efendim mâla yanîden yüz çeviren... E, zekat vermek arzusu içerisinde olan ve bu şekilde çalışan, namusunu muhafaza eden, güvenilir ve inanılır olan, sözünde durup vaat ettiklerini yerine getiren adam nedir? Ramazan-ı Şerif sonunda kurtulmuş ve kurtuluşa ermiş olan insandır. Nasıl kurtulacaktır? Onu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram sabahki merasimi şöyle ifade ediyor. Burada ayet-i celil'e de kurtuluş anlatılıyor. Kimin kurtulacağı. Ondan sonra da Peygamberimiz bunun merasimini nasıl tatbik edileceğini izah buyuruyor ve şöyle buyuruyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فَاِذَا كَانَتْ غَدَاتُ الْفِطْرِ Bakınız Bayram, Ramazan Şerif bayramı sabahı olduğu zaman, sabahı olduğu zaman da asallahu azze ve cellel melaikete fi külli biladin, Cenab-ı Hak melekleri bütün memleketlere gönderir. Böyle buyuruyor Peygamberimiz. Kurtuluş müjdesinin merasimini anlatıyor. Nasıl yapılacak? Cenab-ı Hak bayram sabahı, bütün efendim ne yapar? meleklerini gönderir yeryüzüne ve bu melekler feyah bitune ilel arz ihbit Arapçada hapt inmek demektir. Yukarıdan. Fayah bitune şey bitune ilel arz melekler yeryüzüne iner fe ala efvahis sikek. Sikek Arapçada e, sokak demektir. Sokak Melekler her sokağın başında durur, durur yeryüzüne iner. Ondan sonra da feyunadune bir sütün yusmiu men halakallahu azze ve cel ins. İnsanlar ve cinlilerin dışında bütün varlığın işiteceği bir sesle melekler şöyle derler. Feyakulune ya ümmete Muhammed. Ey ümmeti Muhammed derler. Bakınız, melekler ey ümmeti Muhammed diyor bu devirde demek ki bu devirde kurtuluşa erecek olan herkesin ümmeti Muhammed olması lazım öyle mi bakın ya ümmeti İsa ya ümmeti Musa diye bir kayıt var mı? Yok bu devirde onlar eğer bu devirde peygamber olsalardı böyle konuşulacaktı. Ama bu devirde peygamber Hazreti Muhammed Mustafa olduğu için onlar da onlar da o Hazreti Muhammed'e ümmet olmak durumundadırlar durumundadırlar. Hazreti işi melekler ya ümmeti Muhammed ey ümmeti Muhammed. Uxurju ile Rabbin Kerimin Yutil Cezil. Hepiniz evlerinizden, evlerinizden ikram sahibi, bol bol veren, bol bol veren Hazreti Allah'ın huzuruna çıkın ve Yafu Anil Azim, günahlarınızı affeden Hazreti Allah'a çıkın der ve insanlar bu sözleri işitirler sanki sanki işitirler. Ondan sonra da feize berazu ila musallahum musallahum her biri evinden hiçbir zorlama olmadan kalkıp abdestini alıp kimisi boy abdesti, kimisi normal bir abde, namaz abdesti alıp namaz kılacakları odur. Hatta bizim halkımız arasında bir tabir vardır. Cuma ve bayram namazlarının kılındığı açık bir saha olur. Herkes orada toplanır. Oraya musalla denir. Öyle değil mi Muhtemelen? Musalla'ya gittik denir. Musalla namaz kılınan yer demektir. Oraya namaz kılınan yere insanlar çıktığı zaman Yagulullahu Azze ve Lil Melaike Hazreti Allah Celle Celaluhu meleklerine şöyle buyurur. Der ki mucizaül ecri izâ amile amalehu ey meleklerim söyleyin vazifesini yapıp işini tamamlayıp tamamlamış ve bitirmiş olanlara yapılacak muamele nedir diye sorar. Fegale, Zeqale Resulullah buyurdu. Fetekul melaiketu melekler şöyle derler. İlahena ve seyyidena Ey Rabbımız, ey bizim ilahımız, ceza uhu, entüffiyahu, onlara yapılacak muamele, onların ecrini bol bol vermektir. O zaman Cenab-ı Hak feyakolu buyurur, fe inni ya iketi, ey meleklerim, sizleri şahit tutuyorum buyuruyor. Merasime bakınız, ey meleklerim. Sizleri şahit tutuyorum. En neye şahit tutuyorum? En katcaal tu sevabehüm min sıyamihim, şehr Ramazan ve kıyamihim. Bu şimdi musallada şu toplanmış olan, toplanmış olan oruçlarını tutmuş, teravihlerini kılmış, namaza gelmiş olanlar var ya, evet. Bunlara mükafat olarak veriyorum. Neyi veriyorum? Rızaya ve malfireti hem razı oluyor hem de bunları affediyorum diyor. Allahu ekber. Merasim böyle yapılıyormuş. Fahri kainat bakıyorum Tergip ve Terrip namındaki eserde hadis-i şerif böyle kaydediliyor. Ey meleklerim şahit olun ben bunları bunlardan razı oluyor ve affediyorum. O zaman veya kulü Hak ya ibadî ey kullarım selûni Benden isteyin, benden isteyin. Fe bi izzeti ve celali la tesalunil yevme şeyen fi cem'ikum li ahiretikum illa ateyitukum buyuruyor. Bayramda kullarına buyuruyor ki Cenab-ı Hak "Ey kullarım, sizden razı oldum. Şimdi benden isteyin, ne istiyorsanız vereceğim." buyurur. Ve biz bayram sabahı camilerde ve musallada Böylece hem vaaz dinler, ondan sonra bayram namazını kılar, Rabbimizden istediklerimizi ister ve evlerimize affedilmiş olarak dönmek gayretiyle gayretiyle ne yaparız? Camilerde toplanır, ondan sonra Rabbimizden istediğimizi ister ve Rabbimiz şöyle buyuruyor, Ey kullarım, ey kullarım, febi izzeti, Fe bi izzeti, izzet ve celalime yemin ederim ki, le estürenne aleyküm aseratiküm mâ Ey kullarım, siz benim hakkımı korudukça, bana itaat ettikçe, hatalarınızı örtecek ve sizleri mahcup etmeyeceğim, diyor Hz. Allah. Hatalarınızı örtecek ve sizleri mahcup etmeyeceğim. Ve izzeti ve celali, Yine ızzet ve celalim hakkı için Sizlere beyan ediyorum ey kullarım Le uhziküm ve le efzahüküm Beyne esabil hudud Yarın ahirette de sizin rüsvayınıza müşkil vaziyetlere düşmenize fırsat vermeyeceğim ey kullarım diyor Şimdi Vensarifu dönün camiden Çıkın artık evlerinize dönün Mağfuran leküm God razı Siz beni razı ettiniz ve razı to anküm. Ben de sizden razı oldum deyince gökte melekler bayram etmeye başlayacak. Ümmeti Muhammedi Cenab-ı Hak böyle affetti. Ben sizden razıyım. Siz de benden razı olarak evlerinize dönün deyince gökte melekler yerde bu vazifeyi yapmış olan insanlar bu bayramdaki af ve mağfiret bildirme merasimine iştirak edecek o sevinçle evlerine dönüp ailelerden başlayıp bütün akraba ve taallukat müminler ve müslümanlar birbirlerinin boyunlarına sarılarak tebrik edip bayram edecekler. Gökte melekler, yerde ümmeti Muhammed. Ya Rabbi! Ümmeti Muhammed olarak bizleri de affınla, mağfiretinle muamele ederek bütün dünyadaki ümmeti Muhammed'e, ümmeti Muhammed'e huzur ve surur içerisinde nice bayramlar idrak etmeyi nasip-i müesseriyle Allah'ım. Evet. Muhterem müminler, Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri hepimizin Ramazan-ı Şerif'ini hakkımızda affımıza, mağfiretimize, kendi rızasına ve bizim de razı edilmemize vesile eylediği ve böylece bu duamızla da nice nice Ramazan-ı Şerif'lere kendi razı olduğu ameller içerisinde yetişmemizi takdir buyurduğu kullarından <Gülüyor> eylesin. İllahil Fatih. <Gülüyor>